1771, numaralı konu, Huzeyfe bin Yemen'in hutbeleri, evet, Ebu Abdurrahman Es Süleymi şöyle anlatıyor, bir cuma günü babamla birlikte cuma namazını kılmak üzere bulunduğumuz yerden bir fersa uzaklıktaki medayine gittik, o sıralar Huzeyfe bin Yemen orada valilik yapıyordu, kendisi minbere çıkıp Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra, kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı, kamer, 54.sır ayeti kerimesini okuyarak şunları söyledi, ey insanlar, biliniz ki, ay yarıldı, dünyada bizi terk edip gideceğini haber vermektedir, bu dünya yarın kıyamette yapılacak olan yarış için bir hazırlanma alanıdır, bunun üzerine babama onun yarışla neyi kastettiğini sordum, babam, insanların cennete en önce girebilmek için yarışmalarını kast ediyor, cevabını verdi.